Zahir MI BATIN MI Cüneydi Bağdadi Kutlusesirru Hazretlerinin dervişleriyle devrin zahir ilmindeki büyük âlimi İbni Cüreyc'in talebeleri aynı camidedir. Sofiler zikir yaparlarken talebeler de ilim öğrenmektedirler. Derken sofilerin yüksek sesle zikretmeleri üzerine talebeler rahatsız olur ve camiden çıkıp gitmeleri istenir. Cüneydi Bağdadi Hazretleri de buna razı olmaz. Hangi yol, zahir mi, batın mı kişiyi Allah'a çok daha fazla yakınlaştırıyorsa, o grup camide kalsın diye teklif eder. Zahir ilimle uğraşan talebeler, ''Bizim yolumuz ilimdir, Allah'a yakın olan da budur.'' derler Cüneydi Bağdadi Hazretleri, Allah'a yakınlığın alameti nedir diye sorar. Cenab-ı Hakk'ın müşahedesinin çok olmasıdır. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri kutlu sesi ruh, bu söz asıl sofiler için delil kabul edilir der. Zahir ilim ehli de o zaman ispat edin der. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bir müridini bir taş al da gel diye çağırır. Bu taşı önce ilim ehlinin bulunduğu halkaya, Sonra da zikir ehlinin bulunduğu halkanın ortasına at der. Bakalım nasıl tepki verecekler? Zahir ilim ehli olan halkadan, ''Bu taşı atan haram işledi, ilim meclisine zulmetti'' sesi yükselir. Sofilerin bulunduğu zikir halkasındansa cezbe ile ''Allah'' sesi yükselir. Cüneydi Bağdadi Hazretleri, işte böyledir, zahir ehli münazara ve hukuk meydana getirir. Batın ehli sofiler Allah'ı müşahede ettirir buyurur. Bu sözler üzerine zahir ehli alim olan İbni Cüreyş tasavvufun üstünlüğünü kabul eder ve Cüneydi Bağdadi hazretlerine intisap eder.